Cep telefonlarımıza farklı mesajlar geliyor ve e, sure veya salavat zinciri gibi e, bunları okumamız gerektiği noktasında bu mesajları başkalarına da göndermenin bir görev olduğunu göndermezsek vebal altında kalacağımızı e, içeren bir mesaj geliyor. E, bunlara itibar etmeli miyiz göndermezsek bir vebal altında kalır mıyız? Ya da başımıza bir musibet gelir mi? Sonunda da şöyle bir ifade kullanılıyor. Eğer göndermezseniz bir Fatiha'ya muhtaç olun diye bir ibare. Bu da moralimizi bozuyor. Hocamız ne takdir eder demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'dı. Salatü selam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olsun. Amin. Onun aline ashabına ve onun yolunda giden herkesin üzerine olsun inşallah. Bu tür mesajları karşıya iletmek zorunda değiliz. Çünkü bir şeyi yapmak ve onunla yükümlü olmamız için o şeyin farz veya vacip olması gerekir. Halbuki bu tür selavatları şu kadar adetle çekin veya şu kadar sayı ile işte çekin, şu kadar sayı ile okuyun diye ne bir ayet ne de bir hadis-i şerif vardır. Dolayısıyla bunları karşı tarafa iletmek zorunda olmadığımız gibi iletmediğimiz vakitte herhangi bir vebal ve günaha duçar olmayız, vebal ve günah altında kalmayız fen bunları iletmezseniz işte bir Fatiha'ya muhtaç olun gibi ifadeler yazmak karşıyı psikolojik olarak baskı altına almak için söylenen ifadelerdir. Bu ifadelere de aldırmayalım. Eğer bunları bir beddua niyetiyle yazıyor ise bunu yazan şahıs zaten İslam ahlakına da sığmıyor. Niye? Görevi olmayan bir şahsa, görevini görevi olmayan bir şahsa sizin ricada bulunduğunuz bir işi yapmadı diye beddua etmeniz ne İslam ahlakına sığar yani. ne de insan olmaya sığar. O nedenle bu tür mesajlardan korkmayalım. Ama şunu da yapalım. Bir Müslüman, bir Müslüman Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretlerinden bir işin asan edilmesini, kolay kılınmasını veya bir işin yerine getirilmesini murad ettiğinde ...salih amelleri vesile ederek Cenab-ı Hakk'a dua edebilir. Mesela ülkemizin kurtulması bu sıkıntılı ortamdan, ekonomik iktisadi olarak büyümesi, milletimizin birliğinin beraberliğin korunmasını istiyoruz diyelim. E, bunun için Cenab-ı Hakk'a dua edeceğiz. Bir salih amel yapıp arkasından dua etmemiz mustahaptır. E, salih amel ne olabilir? İşte salat selam getirmek olabilir veya Kur'an okuyup değil mi? Okuduktan sonra bundan hasıl olan sevabı bütün Müslümanların ruhlarına hediye ettik. Ölmüşlerimizin ruhlarına hediye ettik. Ondan sonra da ya Rabbi dedik. Okuduğumuz kelamın hürmetine bize şu şu şu şu konularda İhsanda bulun, lütufta bulun ve bunları bize asan ile dediğimizde salih amellerimizle Cenab-ı Hakk'a salih amellerimizi vesile ederek Cenab-ı Hak'tan bir şey istemiş oluruz ki Bunda da bir sıkıntı olmadığı gibi alimlerimiz bunu mustahap kabul ediyorlar ve bütün İslam alimleri bunu caiz görüyorlar. Bu bakta iyidir ama böyle bir zorunluluk yoktur. Yok.